1122, numaralı konu, Ebu Bekir Sıddi'nin İsra olayında Hazreti Peygamber'i hiç tereddütsüz tasdik etmesi, evet, Hazreti Peygamber, Mescid-i Aksa'ya doğru gece yolculuğuna, İsra olayı, çıktığı gecenin sabahında bu hadiseyi halka anlattı, daha önceden iman etmiş olan bazı kimseler bu hadise üzerine dinden döndüler, bu kişiler Ebu Bekir Sıddi'ye koşarak, arkadaşının, Hazreti Peygamber'in, ne dediğini duydun mu, o, bu gece Beyt-i e gidip geldiğini iddia ediyor, dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir Sıddiq, bunu Hazreti Peygamber mi söylüyor, diye sordu, onların, evet, o söylüyor, demeleri üzerine de, eğer o söylemişse kesinlikle doğrudur, karşılığını verdi, şaşıran müşrikler, ne yani şimdi sen Muhammed'in bu gece Beyti Maktis'e gidip de sabahleyin tekrar Mekke'ye döndüğünü tasdik mi ediyorsun, dediler, hz, Ebu Bekir, evet, hatta ben onu bundan daha inanılmaz konularda bile tasdik ediyorum, ben onun sabah akşam gökten haber aldığına inanmaktayım, dedi. Bu sözünden ötürü Hazreti Ebubekir'e Sıddik, unvanı verildi.